İngiliz petrol şirketi BP, Meksika körfezindeki petrol sızıntısının sebep olduğu çevre kirliliğinden etkilenen kişi ve kurumların zararlarını tazmin etmek amacıyla oluşturulacak bağımsız fona 20 milyar dolarlık ödemeyi yapmayı kabul etti. Fonun 11 Eylül'de hayatını kaybedenlere yapılan ödemelerin yöneten hukukçu Kenneth Feinberg tarafından idare edileceği belirtildi. ABD Başkanı Obama bütün Amerikalılara petroleye güvenmekten uzak durmaları ve alternatif enerji kaynakları geliştirmeleri çağrısı da yaptı. Obama bugün körfeze bakılınca oradaki hayatın siyah petrol bulutuyla tamamen tehdit altında olduğunu görüyoruz. BP'nin neden olduğu zararı ödeyecek, biz de Meksika körfezindeki insanların bu trajediyi atlatmaları için ne gerekiyorsa yapacağız diye konuştu. Bakalım bu felaketten ders alarak bir an önce Greenpeace'in sunmuş olduğu enerji devrimini harekete geçerek fosil yakıtlara bağımlılıktan kurtulmak için dünyadaki bütün politikacılar adım atacak mı? Yoksa kısa zamanda unutulan boş sözler olarak mı kalacak bu söylenenlerdi? Nairobi'nin en büyük gece kondu bölgelerinden biri olan Kibera'da bugünlerde yoğun bir çalışma var. Kibera'da elektrik yok. Burada yaşayan insanlar geceleri gaz yağı lambaları kullanıyorlar. Sanki çok önemliymiş gibi Dünya Kupası'nı da bu yüzden seyredememek Kibar'a sakinlerini hayli kızdırdı. Dünya Kupası'nı izlemek için bir çağrı aramaya başladılar. Sol Afrikak adlı İsveçli bir sivil toplum kuruluşu Kiberyalılara güneş panelleriyle çalışan bir televizyon hediye etti. Bu sayede televizyonun önünde toplanıp Dünya Kupası'nı izleyebileceklerdi. Dünya Kupası biter bitmez güneş panelleri ve televizyon bir okula bağışlanacak. Umarım bu sayede geleceğimiz için daha yararlı programlar seyredilebilir ve daha hayati meseleler için güneş enerjisi kullanılmaya başlar. Özyeğin Üniversitesi'nin araştırma odaklı çalışmalarının çatısını oluşturan Özyeğin'in araştırma perspektifini tanıtım toplantısı New York Times köşe yazarı Politser ödüllü gazeteci yazar Thomas Friedman'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Friedman sıcak, düz ve kalabalık, neden yeşil devrime İhtiyacımız var başlıklı konuşmasında tarihçilerin geriye dönüp 2007-2009 yıllarını araştırdıklarında bugünkü ekonomik krizin ve çevre krizinin aslında tek bir kriz olduğunu söyleyeceklerini ifade etti. Hiçbir zaman hiçbir yere gitmeyecekmiş gibi yaşanması gerektiğini vurgulayan Friedman ve bolluğun tüketildiğini Şimdi çocuklarımızın bu bolluğu yeniden canlandırmak zorunda olduğunu bildirdi. Dünyanın bugün bazı tehlikelerle karşı karşıya olduğunu belirten Friedman, bunların enerji ve doğal kaynakların tedarike iklim değişikliği, enerji fakirliği ve biyolojik çeşitlilik kaybı olduğunu söyledi. Petrol ile özgürlükler arasında ters ilişki olduğu görüşünü dile getiren Friedman, Şükredin ki Türkiye'nin petrolü veya doğalgazı yok yorumunda bulundu. Yoksa özgürlüğümüz demokrasi nereden gidecekti? Bakalım Türkiye'de siyasetçiler bunu bir fırsat olarak değerlendirip enerji devrimini harekete geçirmek için adım atacaklar mı? Yeşiller Partisi İstanbul'a yapılması planlanan 3. Boğaz Köprüsü projesinde protesto etmek için... İstanbul'un 2 milyon ağacı için 2 milyon İstanbullu kampanyasını başlattı. Basın toplantısında konuşan Yeşiller Partisi Meclis üyesi ve kampanya koordinatörü Serkan Köybağ'ı, Yeşiller Partisi'nin ele geçirdiği İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait belgeye göre, 3. Köprü projesi nedeniyle İstanbul'da kesilen ve kesilecek toplam ağaç sayısı 2.507.152. Şu ana kadar 896.000. 780 Ağaç 3. Köprü yoluna bağlantı yolu olduğu ortaya çıkan Hastal yas Yassıören yolu nedeniyle kesildi. 110 metre eninde toplam 43 kilometrelik bir yoldan söz ediyoruz. Önüne çıkan her durdan canlıyı öldürecek, yaşam alanını yok edecek, doğal hayatı sonlandıracak asfalt bir canavar. Bütün bilim insanlarının, mimarlarının, mühendislerin, şehir plancılarının ve ulaştırma uzmanlarının Ortak dille karşı çıktığı İstanbul'un trafik sorununa çözüm olmayacağı gibi trafik sonunun da arttıracağı uyarısında bulunduğu bir gereksizlik abidesi dedi kendisi. Projeyi durdurmak ve İstanbul'un 2 milyon ağacını kurtarmak için WWW... İki rakamla milyonistanbullu.com sayfasında imzanızı atabilirsiniz. ABD'de yapılan bir araştırma Brezilya'daki yağmur ormanlarının tahribiyle etkilenen bölgelerde sıtma vakalarının %50'ye yakın artış gösterdiğini ortaya koydu. Wisconsin Üniversitesi'ne bağlı Nelson Enstitüsü'nden tehlikeli bulaşıcı hastalıklar üzerine araştırmalar yapan Sarah Olson, ormanların tahribinin sıtma hastalığını tetikleyen faktörlerden biri olduğu Görüyor, görülüyor diyor açıklamasında. Olson, 2006'da NASA uyduları tarafından yüksek çözünürlük olarak çekilen görüntülerden yola çıkarak Brezilya'daki 54 bölgede meydana gelen sıtma vakalarının sıklığı hakkında detaylı bilgiler elde ettiğini belirtti. Araştırma tropik ormanlardaki son büyük çaplı ağaç kesimlerinin ardından sıtma hastalığının taşıyıcısı olan sıtma sivrisineklerinde artış olduğunu gösteriyor. Böyle giderse herkes hastalıktan Kırılacak gibi görünüyor. Biz buraya gitmeyelim. İklim değişikliğiyle mücadele edip yeşil ve barış dolu bir gelecek için sağlıcakla kalın diyelim.